Daha senenin başındayken aldığınız bir takvimde senenin bütün günlerindeki güneşin doğuş ve batış saatlerinin yazılı olduğunu görürsünüz. Mesela senenin son günü olan 31 Aralık'a baksanız güneşin doğuş vaktinin 7.15 ve batış vaktinin 16.45 olduğunu görürsünüz. İşte takvimdeki bu yazı ilimdir. Malum ise Güneş'in o saatte doğacak ve batacak olmasıdır. Yine sorumuz aynı. Acaba takvimde yazıldığı için mi Güneş o saatlerde doğuyor ve batıyor? Yani malum olan Güneş'in doğup batacağı saat, ilim olan takvimdeki yazıya mı tabi yoksa güneşin o saatte doğup o saatte batacağı önceden hesaplanıp bilindiği için mi takvime kaydedilmiş? Yani ilim, maluma mı tabi? Elbette ikinci şık, yani ilmin maluma tabi olması doğru. Zira güneşin doğacağı ve batacağı saatler hesaplanmış ve yazılmış. Eğer tersi olsaydı, malum ilme tabi olup, yazıldığı için doğup batsaydı, o zaman takvime güneşin doğuş vakti olarak 7-15 yerine 12 yazdığımızda güneşin 12'de doğması, hatta bugün güneş doğmayacak yazdığımızda güneşin o gün doğmaması gerekirdi. Halbuki bunların hiçbiri olmuyor. Sebebi ise ilmin yani takvimdeki yazının maluma yani Güneş'in kendisine tabi olmasıdır. Şimdi şunu düşünelim. İnsan son derece aciz, zayıf, ilmi noksan, zaman ve mekanla kayıtlı olduğu halde, bir sene sonra Güneş'in ne zaman doğacağını ve ne zaman batacağını önceden bilebiliyor, ve onu takvime kaydediyor. Ve hiçbir insanın aklına takvimde güneşin doğma ve batma vakitleri yazıldığı için güneş bu saatlerde doğmak ve batmak mecburiyetinde kalıyor. Bu yazı olmasaydı güneş bu saatlerde doğup batmazdı gibi batıl bir fikir gelmiyor. Hal böyleyken acaba kudreti sonsuz, ilmi nihayetsiz, zaman ve mekanların kayıtlarından münezzeh, ezelin sultanı olan Allah'ın, bir takvim hükmünde olan kader defterine, bizim doğacağımız günü ve batacağımız, yani öleceğimiz günü ve bu iki gün arasında neler yapacağımızı yazmasının için kavrayamıyoruz takvimde yazıldığı için Güneş'in doğmadığını bildiğimiz halde, niçin kader takvimimizde yazıldığı için o işleri yapmadığımızı, bilakis biz yapacağımız için onların yazıldığını, yani Allah'ın ilminin malum olan fiillerimize tabi olduğunu anlayamıyoruz ve günahımızı kadere yüklemeye çalışıyoruz?